1297 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Übey bin Ka'b'a Fatiha Suresi'nin faziletini öğretmesi Übey bin Ka'b şöyle anlatıyor Allah'ın Resulü bana sana Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da benzeri olmayan bir sureyi öğreteyim mi dedi Ben de evet öğret dedim Hazreti Peygamber umarım sen şu kapıdan çıkmazdan evvel onu öğrenmiş olacaksın dedi ve kalktı Ben de onunla beraber kalktım Elim onun elinde olduğu halde benimle konuşuyordu. Ben kapıdan çıkmazdan önce onu bana haber versin diye adımlarımı yavaş yavaş atıyordum. Kapıya yaklaştığımızda, ey Allah'ın Resulü, bana vadettiğin şuur nerede, dedim. Hazreti Peygamber, sen namaza kalktığın zaman ne okuyorsun, dedi. Bunun üzerine Fatiha suresini okudum. Hazreti Peygamber, işte o şuur budur. Allah Teala'nın, andolsun, sana ikililerden yediği ve bu büyük Kur'an'ı verdik, Hicre, 15 suresi 87 ayetinde bildirilen şuur odur, buyurdu.